Test Biyotek tarafından evcil hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırmada süt, iç organlar ve kas gibi dokularda genetiği değiştirmiş bitkilerin yani GDO'ların DNA parçacıkları tespit edildi. En son Nisan 2010'da İtalya'daki bilim insanları genetiği değiştirmiş soyadaki DNA dizilimini keçi sütlerinde de bulduklarına rapor etmişlerdi. Keçilerde görüldüğü gibi bu keçilerin sütünden beslenen çocuklarda da ne yazık ki GDO'lu DNA parçacıklarının izlerine rastlandı. Bu vakalar ilk kez görülmüyor. Bundan birkaç yıl önce Geydoğlu Mısır DNA'sı bu mısırlarla beslenen domuzlarda da görülmüştü. Ayrıca balıklarda da Geydoğlu bitki DNA'larına rastlanmaya başlandı. Test Biyotek'ten Christophe'den DNA inceleme yöntemleri geliştikçe Geydoğlu ürünlerin DNA'larını vücudumuzda daha fazla bulmaya başlayacağız dedi. Geçmişte Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı EFSA Geydoğlu bitkilerin DNA'larının izlerinin hayvanlarda görülemeyeceğini iddia ediyordu. Fakat bundan yıllar sonra günümüzde Bitki DNA'ları bağırsakta tamamıyla parçalanmadığı ve bu yüzden iç organların yapısında, damarda ve hatta farenin sperm hücrelerinde bile bulunduğu görüldü. Test biyoteke göre milyonlarca ton genetik oynanmış soya, mısır, Avrupa'da domuzlara, kümes hayvanları ve büyükbaş hayvanlarına besin olarak veriliyor. Birçok uzman bunun ileride büyük sağlık sorunlarına yol açacağını belirtiyor. Artık mevcut ekonominin sadece şirketlere kar sağlayan risk sistemiyle değil toplumu düşünen temkinlilik ilkesiyle hareket etmek gerekiyor. Doğanın kanunlarına uygun gelişmemiz gerekiyor. Doğaya karşı gelmememiz gerekli. İngiltere'de bir adam 2008 yılının Kasım ayından bu yana parasız yaşıyor. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Bristol yakınındaki organik tarım yapılan bir tarlada Freecycle hareketinin kendisine verdiği park halindeki bir karavanda yaşayan 31 yaşındaki Mark Boyle kendi yiyeceklerini yetiştiriyor. Odun sobası yakıyor ve elektriğini güneş paneliyle üretiyor. Tarlada haftanın 3 günü gönüllü olarak çalışan Boyle'un cep telefonu sadece gelen çağrılara açık bir de güneş enerjisiyle çalışan bir dizüstü bilgisayarı var. 6 yıldır vejeteryan olan Mark Boyle 27 yılında insanları yeteneklerini ve sahip olduklarını paylaşmaya teşvik eden şu anda 17 bin üyesi olan justfortheloveofit.org adresli bir serbest ekonomik internet ağı kurmuş. Boyle, düşük ücretli işçi çalıştırmanın, çevre katliamının, endüstriyel tarımın, hayvanların denek olarak kullanılmasının, doğal kaynaklar yüzünden çıkan savaşların ve dünyadaki neredeyse bütün sorunların parayla ilişkili olduğunu fark etmiş ve o anda paradan vazgeçmeye karar vermiş. Evinden ve işinden vazgeçmiş, parayla aldığı her şeyin bir listesini yapmış ve bunların yerine ne kullanabileceğini bulmaya çalışmış. Hayatından çok memnun olduğunu ve bu hayata devam edeceğini söyleyen Boyle'un ailesi de bu yaşam tarzını deneyebileceklerini söylüyor. Üzücü bir haber. Yeni Zelanda'da 58 balina kıyıya vurarak öldü. John Ah Projesi adlı balina yardım örgütü başkanı Kimberley Manchester, Yeni Zelanda'nın ıssız kuzey sahiline vuran 15 balinayı kurtarmak için seferber olan gönüllülerin, bölgeye ulaştıklarında daha önce sahile vurarak öldükleri belirlenen 58 balina bulduklarını söyledi. Manchester, hayatta kalan 15 balinanın ise maalesef oldukça kötü durumda olduklarını belirtti. Yeni Zelanda, dünyada sahile vurma sonucu meydana gelen balina ölümlerinde birinci sırada yer alıyor. Yeni Zelanda Hayvanları Koruma Daire Başkanlığı verilerine göre, Yeni Zelanda sahilinde 1840 yılından beri 5000'den fazla balina ve yunus sahile vurarak öldü. Akdeniz, iklim özelliklerinin bulunduğu doğal ortamlarda, kendiliğinden yetişebilen ve bir çeşit kaktüs bitkisi olan frank yemişi dünyada büyük ilgi görüyor. Aslanınması dolayısıyla frank inciri, dikenli incir, mısır inciri gibi isimlerle de anılan frank yemişinin Türkiye'de ekonomik pazarının bulunmamasına karşın bu yemişten İtalya başta olmak üzere İspanya, Yunanistan, Tunus gibi Akdeniz ülkelerinde doğrudan pazara yönelik kültür bitkisi olarak yararlanılıyor. Asıl vatanı olan Amerika kıtasında yer alan bu bitkinin meyvesi dışında yaprak olarak bilinen ama yassılaşmış gövdesinin Den, ...yemeği, salamurası ve reçeli dahi yapılabiliyor. Boya çıkarılabiliyor, hayvan yemi olarak da yararlanılabiliyor. Ve yamaç arazilerde erozyonu önleyen bir bitki de aynı zamanda Frank Yemişi. Akdeniz sahil şeridindeki çiftçilerin bu bitkiden yararlanamamasını... ...önemli bir kayıp olarak değerlendiren uzmanlar organik tarımda uygun bir bitki olduğunu söylüyorlar Frank Yemişi'nin. Ancak her şeyde olduğu gibi Frank Yemişi'nde de şiraziyi kaçırmamak gerekiyor...